Değerli kardeşlerim bu haftaki sohbetimizin de huzursu, Ramazan ayı ve oruç. Biliyorsunuz inşallah bu gece veya yarın Ramazan'a baş, Oruç ayına girdik, e, oruç tutmaya başlayacağız. Bununla alakalı ayetlerle, hadislerle, teferruatıyla bu konuyu işlemeye çalışalım. Biraz belki uzun sürebilir ama... Diğer klimayı da açarsak inşallah biraz daha serinletiriz. Bu sohbete başlamadan önce bir mevzuyu yine aktarayım. Şimdi Ramazan ayında genelde sohbetleri durduruyoruz. Bazı arkadaşlarımız Ramazan ayında da devam etmesini temenni ediyorlar. Şimdi bu konuya iki şekilde bakmak gerekiyor. Ben iki şeklini de nakledeceğim. E, düşüncelerinizi hafta içi bizlere bildirin. E, bu düşünceler doğrultusunda inşallah e, hafta sonuna yakın mesajla e, ne yapmamız gerektiğini mesajla bildiririz. Şimdi Ramazan ayı hayır ve ibadet ayıdır. Daha çok Allah'ı zikretme ayıdır diyen kardeşlerimiz var. Tabii ki bu hadisi şeriftir. Ramazan ayı ibadetlerle, zikirle, duayla daha çok iştigal etmek gereken bir aydır. Bundan dolayı sohbetlerin devam etmesinden yana olan arkadaşlar var. Bazı arkadaşlarımız da diyor ki evet Ramazan ayı e, zikirle, ibadetle, sevap ve hayır getiren şeylerle iştigal etme gerektiren bir aydır. E, bunun için de diyor sadece sohbet olarak bakmamak gerekir. E, Sıla-ı Rahim, akrabalarla ilişkilerimiz, davet etmek, davetlerine icabet etmek, e, kendi başımıza biraz daha Kur'an'la, zikirle meşgul olmak gerekir. Çünkü e, ancak diyorlar, 9'da ezen okunacak ki son günlerde 9'u da geçecek. E, yemeği yiyip sohbete gelmek onu bulacak. Teravidir, eve dönmedir e, 12-1'i bulacak, 3'te tekrar savura kalkacağız gibi bu, böyle bir düşünce de ortaya koyan arkadaşlar oluyor. Bu da makul bir düşünce. İşte hep sohbetler oldu mu? Bazen bize akrabalarımız da sitem ediyorlar. İşte işiniz gücünüz siz hep birbirinizle. Sohbetlere değer verdiğiniz kadar akraba ziyaretlerine vermiyorsunuz gibi. Böyle bir mazeret de sunuyorlar. İkinci düşünce bu. Üçüncü düşünce. Ramazan ayında derneğimiz sürekli açık olsun. Dileyen gelip hem ufak sohbetler olsun her gün hem de teravih kılınsın. Üçüncü bir yaklaşımda böyle. Yani her gün iki tane gencimizi görevlendireceğiz. Gelip açacaklar, oturacaklar. E, teravih kılmak isteyen kardeşlerimiz e, ve e, biraz oturup vaazı nasihat etmek, dinlemek isteyen kardeşlerimiz. Özel isteğe bağlı gelebilirler. Üçüncü bir düşünce bu. Dördüncü düşünce ki hafta içi bazı hocalarımızın özel programları oluyor ki muhtemelen onlar tekrar bilgilendirirler mesajlar. Onlar da konunun bu izah ettiğim üç konunun dışında alınması gerekiyor inşallah. Onlar da yine mesajla bildirilir. Yani Ramazan'da durduralım mı? Akraba ilişkilerine mi de ağırlık verelim yoksa yine devam etsin mi? Bu konuda düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız hafta içi, hafta sonuna yakın sohbet mevzusunu yine e, mesajla bildiririz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilindiği gibi değerli kardeşlerim, Ramazan ayı, Allah'u azze kullarına ihsan ettiği, bağış ettiği, mükafat olarak yaratıp, bizlere de bu ayın faziletini anlattığı gerçekten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 cinsi ilişki cinsi münasebeti terk ettiği bir davranıştır orucun farziyeti oruç akıl bali olan er, akıl baliye erişmiş olan ve gücü yeten her müslümanın üzerine katli bir farzdır ey insanlar sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır umulur ki korunursunuz bakara süresi 183 ömer radıyallahu rasulullah şöyle buyurdu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 Ramazan da büyük günah işlememe şartıyla bu dört büyük günahı işleme ve şartıyla sonraki Ramazan'a kadar olan günahlara kefaret olur. Müslim bir taksim 233. Ebu Öre radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ramazan girip çıktığı halde günahların hafif, hafifletilmemiş olan insanların burnu yerden sürtsün. Ramazan ayı girip çıktıktan sonra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 Oruç kulun ateşten korunmasını sağlayan bir kalkandır. Oruç kıyamet günü şefaatçidir. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Oruç ve Kur'an kıyamet günü kul için Rabbinin huzurunda şefaatçili gelir. Oruç Subhana ve Taala'nın huzuruna gider. Rabbim bu kul benim, senin rızan için beni tuttu ve aç kaldı bunun için şefaatçıyım namazsa gider Rabbim bu kul benim için gece uykusuz kaldı ben bunun için şefaatçıyım her kim ki namazını şartlarına uygun kılar sevabını Rabbinden bekleyerek oruç tutarsa Kur'an ve oruç onun için şefaatçili gelir. Oroç insanın cennete girmesine vesile olan en güzel ameldir. Huzeyfe radıyallahu şöyle buyurdu. Oroçlu iken ölen kimse mutlaka cennete girer. Şirk müstesna. Sab'in bin Sabr ise şöyle buyurdu. Cennette reyhan değilen bir kapı vardır ki bu kapı sadece oruç tutanlara açılır. Kapı sonuna kadar açılır. Oroç tutan herkes girer. Bir daha kapı açılmamak üzere kapatılır. Buhari 1771. Oroç şehveti arzu ve isteklere karşı bir siperdir. Mümini fitneden, fesattan, şehvetten, iftiralardan koruyan en güzel bir siperdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi bulunuyorduk. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki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 Karşı bulutlu, yağmurlu, örtülüyse Şaban'ı otuza tamamlayınız ve oruca başlayınız. da Şavval hilalini gördüğünüzde bayram ediniz. Eğer yine kapalıysa Ramazan'ı otuza tamamlayınız. Ebu Hürer radıyallahu şöyle buyurdu. Ramazan hilalini gördüğünüz vakit oruç tutunuz. Şavval hilalini gördüğünüz zamansa bayram ediniz. Buhari 1779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 Şek günleriyle oruçla karşılarsa yani hilali görmediği Şaban'ın 29 ve 30'unu oruçla e, Ramazan ayını karşılarsa Ebu'l Kasım'a isyan etmiş gibidir diyor. Bakın bu kadar yasaklayıcı bir hüküm var. Hadis Tirmizi ikinci cil 681 numaralı hadis Ebu Davud üçüncü cil 3334 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Bir veya birden fazla kimsenin şahitliğiyle oroca başlanılır. Yani bir veyautta birden fazla kimse hilali gördüğünde oroca niyetlenir. Müslümanlardan ister bir kişi ister de isterse birden fazla olsun hilali gördüğünü kesinlikle emin olup bunu da kendisi itiraf ederse onun görmesi diğer Müslümanlar için oroca başlama zamanıdır. İbn Ömer radıyallahu şöyle dedi.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 Haber veren velev ki bir kişi velev ki birden fazla kimse olsun onlar hilali gördüğünde onların görmesi diğer insanlar içinde hüccettir. Bunların hepsi oroca başlar yahut da bayram eder. Yani isterse Şaban'ın hilali görüldüğünde oroca başlanır yahut da Zilhicce'nin hilali görüldüğünde de bayram eder. Oroca niyet gerekir değerli kardeşlerim.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 Fecr-i Sadık'tır. Her kimde Fecr-i gördüğünde yemeği içmeyi terk etsin. Ancak elinde dolu bir bardak varsa kendisinin ihtiyacını gidersin. Yani o ihtiyacını da görsün. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyurdu ki Sizden biriniz sahur yemeğinden Bilal'in ezenini işittiğinizde vazgeçmeyiniz. Bilal sizi gece namazına kaldırıyor. Evet Bilal...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 Onlar savur yapmazlar. Siz mutlaka savura kalkınız. Evet Müslüm ne saye bu da o. Yine nesten gelen bir hadiste savur yemeğini yiyiniz. Çünkü savur yemeğinde bereket ve hayır vardır. Müslim tirmizi. Abdullah İbni Haris radıyallahu an şöyle buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki savura kalkınız, ona devam ediniz. Savur yemeğini yiyiniz.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 Bu hadisle de sahurda hurma yenmesinin Allah Resulü'nün tavsiyesi olduğunu anlıyoruz. Çünkü hurmada binlerce gıdada olan faydeler vardır. Kişinin ihtiyacı olan şeyleri giderir. Ebu Uyre'ye radıyallahu anh şöyle buyurdu. Hurma müminin en güzel sahurudur. Hurma müminin en güzel sahurudur. Ebu Davut 3. cil 2345 numaralı hadis değerli kardeşlerim.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 yemesine ve içmeyi terk etmesine ihtiyacı yoktur. Her kim ki kavlü yani kötü sözü kaba sözü, çirkin sözü lavvı terk etmezse o kimse aç kaldığıyla kalır. Yani ona tuttuğu orucun aç kalmanın bir faydası yoktur. Buhari 4. cilt 1775 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Yine bu Hürer radıyallahu anh buyurdu ki herhangi biriniz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 İçtim su içip kandım yani yiyip içip doydum fakat ben bunu unuttum Resulullah aleyhissalatü vesselam tevessüm ederek seni Allah yedirmiş içirmiştir orucuna devam et diyetini kazasını da yapma Ebu Davut 3. cil 2398 numaralı hadis yine Ebu Hürer'den gelen bir hadiste Ramazan'da unutarak orucunu yiyen kimseye kaza da yoktur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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz durur. miktal denilen bir kabın içerisinde hurma gelir. Ve bana bunu soran zat kimdi der. O adam bendim ey Allah Resulü bu hurmayı al fakirler arasında sadaka et der. Bu hurmayı alan kimse der ki ey Allah Resulü fakirlere mi vereceğim? Aleyhisselatü Vesselam evet der. Allah'a yemin olsun ki Medine'deki iki siyah taşın yani iki dağın arasındaki evlerde benim evimden daha fakiri yoktur. Allah Resulü o zaman git çocuklarınla yiy der. Evet hari 4. cil 1804 numaralı hadis. Yine bu Ürer radıyallahu şöyle buyurdu. Onu sen ye veya ailen fertlerine yidir. Bir gün oruç tut ve Allah'a istikvar et tövbe et. Adama devamen bunu dedi. Bu ziyade de Ebu Daluk'ta. İbn-i Museybe radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ben oruçlu ol, olduğum halde bozdum dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a istiğfar edip tövbe et, sadaka ver ve gece namaz kıl. Çünkü sen bütün seneyi oroçlu geçirsen yediğin bugüne kefaret olmaz. Yani onun yerini asla doldurmaz ama sen tövbe et, sadaka ver ve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 İbn Mace 4. cilt 1670. İsteyerek kusmak orucu bozar. Oruçlu bir kimse iradesinin dışında kusarsa oruç bozulmaz. Bile bile kasten isteyerek kusarsa orucu bozulur. Ebu Hüreyra radıyallahu anh, şöyle buyurdu. Kim elinde olmaksızın kusarsa sakın orucunu bozmasın. Kim de kusmayı kendini zorla zorlan kusarsa o orucunu kaza etsin veyahut da eğer tutamayacak durumdaysa da diyetini versin. Ebu Davut 3. Cilt 2380 İbn-i ve Tirmizi'de de aynı hadis var. Oroçlu için mubah olan şeyler, oroçlunun yapabileceği şeyler. Oroçlu bir kimsenin misvat kullanmasında bir sakınca yoktur. Ebu Hürre radıyallahu anh şöyle buyurdu. Bilseydim ki ümmetime meşakkat vermeyecek misvağı emrederdim. Müslim. Bu, Buhari Buhari rahimehullah'da şu ziyade vardır. Diyor ki: Aleyhisselatu vesselam misvak kullanmayı oruçlu ve oruçsuz diye bir ayrım yapmamıştır. Amr bin Rabi radıyallahu anh da şöyle demiştir. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi oruçluluğu olduğu halde sayamayacağım kadar çok fazla misvaklandığını gördüm. Buhari 41799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 saki gırtlaktan geçerse bozar gırtlaktan aşağı inmedikçe sakınca yoktur. Hadis Sahih Buhari 4. cilt 1796 numaralı sayfa. İbn Ebu Şeybe'nin Müsennefi 2. cilt 463 Elbani Irva'da sahiptir diyor değerli kardeşlerim 937'de. Evet dili ile yemeğin tadına, tuzuna, yahut da sirkesine, sarımsağına bakması orucu bozmaz.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 İsterse oruç tutsun, isterse iftar etsin, isterse iyisin. Sonra güne gün olarak tutsun diyor. Yine İbn Abbas radıyallahu diyor ki aleyhissalatü vesselam bir seferde iken devenin üzerinde sığ kırbasını yukarı kaldırıp herkesin görebileceği şekilde tuttuktan sonra su içti. Ashab da onu görünce onlar da içtiler. Bakara suresi 185. ayetin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 Yine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Oroş tutan kimse güneş battığında iftar etsin ve şöyle dua etsin. Susuzluk gitti, damatlar ıslandı ve ecirde sabit oldu inşallah deyip dua etsin ve iftar etsin Ebu Davut. Yine diğer bir duada aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yanınızda oruçluğunu iftar etsin, yemeğinizi salih kimseler yişsin.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 Sevabını Allah'tan umarak gündüzü oruçlu geceyi de namaz kılarak geçirirse geçmişteki günahların hepsi mahfret olur. Buhari 1862. Yine buyuruyor radıyallahu anh, kim insanların sevabını Allah'tan umarak Ramazan'ı ihya eder güneş battıktan sonra geceyi de namaz kılarsa teravih kastediyor.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 Bunun arkasından 3 rekatta vitir kılarak 11'e tamamlardı. Buhari 4. cilt 1866. Cabir ise şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Ramazanda 8 rekattan fazla teravi kıldırmazdı. Sonra bunun arkasından vitir kıldırdı diyor Cabir radıyallahu anhu. Kadir gecesine gelince değerli kardeşlerim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 Ramazan ayına, Ramazan'ın son 10 gününe, son 10 gününde tepli gecelerine. Unutturulmuş olması mutlaka hayırdır. Kişiler son 10 gününde ibadetle, Allah'u Azza ve celle zikirle meşgul olsunlar diye. Buhari 4. cil 1869 numaralı sayfa. Fıtır zekatına gelince İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fıtır zekatı kadın, köle, çocuk... Kim olursa olsun, velev ki bir oğlağınız dahi olsa fıtır sadakası veriniz. Her kim fıtır sadakasını bayram namazından önce verirse fıtır sadakası vermiştir, zekatı vermiştir. Her kim de bayram namazından sonra verirse muhakkak ki o da ancak bir sadaka vermiştir. Bunun için de bu hadis gereği fıtır sadakası bayram namazından önce verilmesi gereken bir sadakadır değerli kardeşlerim. Ebu Davut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 Biraz uzun oldu ama hakkınızı helal edin. Çünkü ehemmiyetli bir konu. Allahu u ve Celle şartlarına uygun oruç tutmamızı, namazlarımızı kılmamızı, dua ve zikirde bulunmamızı nasip etsin. Allahu u Azze ve Celle bizleri bağışlasın, mahfiret etsin. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Cennete giden yolları bizlere kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemi. He arkadaşlar... E